Neden? Neden? Neden? Merhaba İlayda, hoş geldin. Kendini tanıtır mısın ve Bon Sergideki rolün ve işlemin nedir? Merhaba, hoş buldum. Ben İlayda, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bon Sergi ekibinin de aynı zamanda bir üyesiyim. Biraz geç katıldım ekibe ama diğer arkadaşların da bahsettiği gibi Herkesin belirli özel e, işleri yoktu. Herkes her işin ucundan tutmaya çalışıyordu. Benim de aynı şekilde yeri geldi astım, yeri geldi bastırdım. <gülüyor> ee, her türlü işin ucundan tutmaya çalıştık. Nasıl görev paylaşıyordunuz? Anlık yani durumlara yolluyoruz. göre mi? Evet şimdi kim müsaitse, kimin yapası varsa o işi ben yaparım diye atılıyordu öne ve yapıyordu bu şekilde ilerliyorduk hep. Belirlenmiş e çok güzel. şeyler yoktu. Evet. Ya bir yandan da şey anlaşmaya dayalı değil mi? Sen daha çok iş yaptın, ben daha az iş yaptım gibi bir şey yok. Herkes her işin ucundan tutmaya çalışıyor. Evet evet öyle hiç bahsi bile geçmedi şu ana kadar bunların. Evet ya bir de böyle nelerle de sonuçlandı edildi. ya hani tutukluluk ev <gülüyor> hapsi vesaire olunca da tuhaf. Peki bu on sergi nedir? Nereden çıktı? Bu sergi e, aslında diğer arkadaşlar da bahsetti ama bence ben de farklı bir noktasından değerlendireyim. E, Melih Bulu atandığında birçok sanat eseri, karikatürler, videolar falan paylaşılmaya başlamıştı. E, bunların da kolektif bir şekilde sergilenebileceği bir alan yoktu. Ama herkes böyle tek tek karşısına çıktığında hoşuna gidiyordu ve Instagram'dan vesaire paylaşıyordu. E, biz de dedik bunların hepsini bari bir araya getirelim. Toplu bir yerde herkesin görebileceği bir şekilde dursunlar. Aslında benim açımdan o şekilde gelişti. Benim düşüncem o yöndeydi yani. Sonra açık çağrı oluşturuldu. Açık çağrıyla beraber daha önce yapılmış eserler de geldi. Yeni üretilenler de oldu. Ve bu şekilde kayyum atamasına karşı bir protesto yöntemi olarak barışçıl bir metot diyebiliriz. <gülüyor> Hiç der misin ki barışçıl metot böyle şeylerle sonuçlanacak. <gülüyor> Sürpriz oldu mu sana bir şeyler yoksa hissediyor muydun gün gün ilerledikçe bazı çoraplar örülüyor gibi. Hani Hüma ile konuştuğumuz gibi bir takım çoraplar örülüyor başımıza gibi. Bir his geldi mi sana? Ya bilmiyorum benim sanırım bu a, Boğaziçi balonunun içinde çok yer alandan kaynaklanan bir durum var. O yüzden ya hiç tahmin etmiyordum ben böyle bir şey olabileceğini. Yani hiç hiç aklımın ucundan bile geçmiyordu. Doğu bazen söylüyordu. Ve yani Doğu ne diyorsun diyordum. Ya da işte korkanlar oluyordu böyle şeyler yaparken işte rektörle karşı protesto ederken. Yani çok anlamsız geliyordu bana bu korkular. Paranoya gibi geliyordu. Hatta ilk e, bizimkiler gözaltına alındığında akşama gelirler diye bekleyip pizza falan ayırmıştım. Sonra 50 gün sonra geldiler. Harpler erisin. <gülüyor> <gülüyor> o pizzayı böyle şimdi modern sanat müzesine koy, bir köşeye böyle bir dilim. <gülüyor> Yeneli bayağı oldu ama iyi fikirmiş adam. Ya Böyle hepinizde şey var, bunu mizahla ya da gülümseyerek anlatma eğilimi var. Bu da bana çok içli geliyor açıkçası. Peki süreci nasıl geçirdin? Bir de şöyle bir soruyla birleştireyim. Yayın öncesinde konuşmadık ama yani Doğu'yla ilgili Doğu içerideyken sen Doğu'nun kız arkadaşısın değil mi? Hı -hı. Evet ee, 3,5 Doğu... senedir beraberiz. Evet Doğu içerideyken yaşadıklarına dair e, konuşmak ister misin? Evet konuşabilirim. Böyle bir kayı tarihi kayıtlar oluşsun bence de. Evet evet ee... amacımız o zaten. Yani sen ne anlatırsan ve ne kadar anlatırsan. Ya işte hiç beklemediğimiz bir şeydi ve doğuyla daha önce hiç bu kadar ayrı kalmamıştık. Yani genelde her gün falan görüşüyoruz. En kötü ben staja gitmişimdi yurt dışında. Onda bile Zoom falan yapıyorduk. Yani <gülüyor> e, bu kadar iletişimsiz kalmak çok garip bir deneyimdi. Bir de yani Ekin ve ben e, beraberdik sürekli. Ekin de Selon'un kız arkadaşı. E, ve başlarda dışarı çıkmaya bayağı çekiniyorduk. Çünkü insanlar Twitter'dan... Ya da işte kendi diğer sosyal medya platformlarından işte içine geleceğiz, e, abdesti geleceğiz, şöyle geleceğiz, böyle geleceğiz diye korkutucu yorumlarda bulunuyorlardı. Biz daha çok zamanımızı dış basına e, olayları anlatmaya çalışarak işte bazı metinler yazarak, onları çevirerek falan geçirdik ama yani evlerimiz yakın, e, yürüyerek 15 dakika falan o yolu bile taksiyle gidip geliyorduk. Köpek dolaştırırken huzursuz olup arkama bakıyordum yani çok... Enteresan zamanlardı. E, tamamen Doğu ve Selon'un kız arkadaşları olduğunuz için ve tehditler aldığınız için. Kız arkadaşları olmamızdan bağımsız olarak sergide olduğumuz için ve bu bahsi geçen eseri de sergiyle bağlantılı olduğundan bir gerginlik vardı. Yani o eser üzerine gelen tehditlerdi aslında bunlar. Afiş edilmiş miydiniz isim olarak ya da? Yok hayır ama... Yani direkt sergi gibi olarak e, öncesinde biliniyorduk. Yani Instagram'a bakan insanlar kimlerin ekipten olduğunu anlayabilirdi. E, daha sonra onları kaldırdık ki başımıza bir şey gelme ihtimalini de azaltabilelim. Epeyce korktunuz. Özlem de bahsetti. Evet. Evden camdan dışarı bile bakamıyordum dedi. Evet. Hatta şöyle bir şey söyledi. Evi giriş katı olduğu için gelen geçen insanların ayak seslerinden bile irkildiğini söyledi. Yani ben böyle polis telsiz sesi falan duyduğumda bizimki de giriş kat öğrenci evlerinin <gülüyor> <tercih> kaderiniz. <telsizliği. gülüyor> evet. evet. evet, yukarıdan telsiz sesi falan geldiğinde huzursuz oluyordum. Böyle geceleri... E Düzgün bir şekilde yatmaya özen gösteriyordum. Çünkü ya gece gelirlerse ve beni de gözaltına alırlarsa yani evden almalar Nasıl çok Nasıl takım elbiseyle yatıyorum? <gülüyor> Grand <gülüyor> tuvalet böyle koltukta oturarak uyuyor değil mi? Başının altında bir yastık. <gülüyor> Her an karakola gidebilecekmiş gibi. Kesinlikle. Eskiler şey der, babaannemden çok duymuşumdur işte her zaman böyle çok temkinli giyin çünkü yolda başına bir şey gelebilir ve karakola ya da hastaneye düşebilirsin diye. <gülüyor> çok doğru. Ee, biraz daha sürece açar mısın? Doğu alındı, 47 gün tecrüt hücresindeydi. Böyle kafaları yedin mi, şey oldun mu? Geberiyorum, ölüyorum. Hani hangi duygu en çok vardı mesela? Hani üzüntü mü, korku mu? Yani çok panik olmaya aslında zamanımız, öyle bir lüksümüz yoktu. Çünkü dışarıda halledilmesi gereken çokça iş vardı. Avukatlarla iletişiyorduk, ailelerle iletişiyorduk. Bir noktada ailelerle de bizim açıklamamız gerekti. onun ailesinin haberi yoktu. Çok sonra oldu. Çünkü Doğu söylemememi istemişti. Bu arada biz ilk dört kişi gözaltına alınan, işte bu Güney Yokuş'tan çıkarken takip edilenler ben ve Doğu'yduk. Sonra bize yardım eden diğer iki arkadaş da, Karakola gittik hepimiz bizi takip edenlere şikayet etmek için. Dördümüz önce küçük bir gözaltına alındık. 3-4 saatlik. Sonra beni ve diğer arkadaşı hastaneye götürdüler. Gözaltı bitince öyle yapılıyormuşlar falan var mı diye. Sonra ben böyle elimde bilgisayar monitörü gece bir yarısı hastaneden çıkıp evime gittim. Ve doğuyla diğer arkadaş e, vatana gö gönderildi. Uzatıldı yani. Zaten sonra tutuklama falan gelişti. Bununla ilgili de şunu da anlatabilirim mesela. Serginin son günü 29 Ocak'ta ben annemle bir tartışma yaşıyordum. Annem artık yeter hadi eve gidin. Bu kadar protesto ettiğiniz yeter tarzı şeyler söylüyorduk. Annem normalde bu tarz şeyler söyleyen biri değildi. Yani destekliyordu bu kayyum atamasını, protesto etmemizi. Ama ben annemle bu tarz konuşmalar yaparken arkamızda güvenlik kıyafetleri üzerinde olan bir adam konuşmamı dinleyip gülüyormuş Bunda ne fark tarz etti. şeyler ilayda? gitmeyin etmeyin yeter gibi mi evet gitmeyin ne yapıyorsun işte şey yere atmışsınız bir şeyi işte kabeli gibi şeyleri Hı -hı. mi yere attınız falan ben de hayır anne yapmadık öyle bir şey işte bu protestoları haksız kılmak için öyle şeyler uyduruyorlar vesaire diyordum anneme. meğer arkamdaki adam da bunları dinleyip gülüyormuş daha sonra biz doğuyla yukarı çıktık güney yokuştan. Bu adam da yavaş yavaş arkamızdan geliyor ama ben yine kondurmuyorum. Yani herhalde o da güvenlik, o da yukarı çıkıyor falan diye düşünüyorum. Okulun dışında da adam bizi takip etmeye devam etti. Sonra iki farklı adam daha katıldı peşine. O zaman işte doğu bir sağa bir sola gitmeye başladı ki emin olsun takip ediliyoruz diye. Evet takip ediyorlarmış. Bizden önden gidiyorlardı. Biz Dönüp kaldırımdan karşıya geçince önümüzden giden adam geriye döndü. O da kaldırımdan karşıya geçti falan. Ee, o an işte ne yapsak falan diye düşündük. Polise haber verelim dedik. Kuzey Kapı'nın önünde zaten hali hazırda bir sürü polis oluyor. Onlara söyledik. Onlar da işte detaylı bir şekilde bizi takip eden insanları sorgulamadılar. 155 arayın dediler. Ee, Kuzey Kampüs'ün içine girdik bunun üstüne. Diğer arkadaşlarımız vardı söyledik işte. ...işte böyle takip ediliyoruz, yardım eder misiniz diye. Onlarda da tabii dedi... ...yüz elli beşi aradık... ...takip edildiğimizi söyledik... ...bize ekip aracı gönderdiler... ...ama eve bırakmak istediler... ...biz de dedik eve bırakmayın... ...tutanak tutalım, karakola gidelim... ...karakola götürdüler... ...ve ben şöyle Eve neden oturuyorum. gitmek istemediniz evet. İlayda... Doğu şey demişti çünkü yani emzi nerede olduğunu şafak baskını ile bize almasınlar diye söylemek istemedik gibi bir şey demişti. Sen de o hisse kapıldın mı o anda? Polis evimizi bilmesin hissi. Ben böyle bir şeye yani bunu hala tahmin etmiyordum böyle şafak baskını falan olabilir gibi düşünmüyordum. Doğu muhtemelen düşünüyordu bunları. Ben sadece yani gerçekten kötü niyetli birileri bizi takip ediyorsa... İşte başımıza bir şey gelmesi durumunda oluşturulmuş hukuki bir döküman olsun diye gitmek istedim. Hmm. Tutanak tutturmayı bu yüzden istedim. yani. Çünkü polis olduklarını hala düşünmüyorum ben o sırada takip edenlerin. Bu e, Kabe'li yani... esere sinirlenen hmm. birileri olduğunu falan düşünüyorum. Ama yaptığınız çok da zekice bir yandan. Yani biraz şey gibi olmuş. Polisi polise şikayet etmişsiniz en nihayetinde. Değil mi? Evet. Bir de ben şöyle bir şey de hatırlıyorum. Ee, Kuzey'de karşı kaldırımda e, ekip otosu sonra biz dördümüz arabanın arkasına bindik. Sonra sanırım emin değilim bizi takip eden o üç adam e, gelip ekip otosunu kullanan polisle konuştu. Ve orada bir şey oldu. Bir diyaloglar oldu iki polis arasında önde yoldayken hangi karakola götürsek diye. Önce işte Etiler'deki karakola götüremeyeceklerini söylediler. Başka bir yere götürmeleri gerektiğini söylediler. Tam hatırlamıyorum neresi olduğunu. Sonunda Etiler'e götürmekte karar kıldılar ve dördümüzü Etiler'e götürdüler. Orada işte üç saat kadar bekledik. Telefonumuza bakamazsınız dediler. Ee, ne Neden beklediğimizi söylemediler. Ben o sırada hala... Tutanak tutturmak için sıra beklediğimizi düşünüyorum. Yani karakolda iş vardır herhalde <gülüyor> birkaç saat sonra biz alacaklar. Şey derler ya, seni yani çok üzerler şey gülüm diye. <gülüyor> seni çok üzerler <gülüyor> ilayda. Bekledik bekledik, adamlar geliyor gidiyor, takım elbiseli insanlar falan geliyor. Yani şimdi düşününce işin büyük olduğu oradan belli aslında. Yani bizi takip ediyor insanlar diye neden takım elbiseli insanlar gidip gelsin ki? Bir de hiçbir şey de söylemiyorlar. Oturun bekleyin sadece diyorlar. Sonra bizi tek tek aldılar içeri. İşte bu eseri biliyor musunuz falan diye sordular. Ama hiç böyle ifadeniz alınıyor. Şu an gözaltındasınız. O tarz şeyler söylemiyorlar. Öyle muhabbet eder gibi soru soruyorlar. Biliyor musun bunu diyor. Biliyorum diyorum. Sen mi astın diyor. Özellikle bunu asmadım ama başka şeyleri astım falan diyorum. Ee, o zaman ilgilerini çekmedim. O eserle bağlantım olmadığı için beni bıraktılar. Doğu eserle belki daha ilgili olduğunu söylediği için herhalde onu tuttular hmm. yani çok ilginç bir yandan da çok gelişi güzel geliyor kula. Ee, evet. sonrasında peki tutuklanma haberini alınca çünkü zannediyorum ki Feyzi Hoca da hiç beklemiyordu Evet evet. Facebook... Size o yönde söylemiyordu yani. hani Bunu da bekleyin Hı. gençler demiyordu. Aksi yönde konuşuyordu. Hatta ev hapsini bile çok korkunç bir şey olarak görüyorduk. Biz olmaz değil mi diye Feyzi Hoca'ya soruyorduk dedi. <gülüyor> <Evet>. ee, Ekin, <gülüyor> sen ne durumdaydın? Ya ben de hiç beklemiyorum. <gülüyor> Hala <gülüyor> beklemiyorum. Ee, doğuyla konuşuyoruz falan arada. İşte bir şey yok herhalde geliriz falan diyor. Evet. Daha, ben de birkaç avukatla görüştüm ne no olur sizce falan diye çünkü gönüllü birkaç avukat vardı orada Bir, bazısı eve gidiyordu diğeri kalmaya devam ediyordu o şekilde ee, bekliyorlardı herhalde adliyede ee, yani kiminle konuşsam salınırlar dedi yani 3-4 avukatla aynı şeyi duyunca ben de salınmalarını bekliyordum ee, tutuklanma kararı baya büyük şok oldu benim için Yani en büyük şoku o anda aldım sonrası daha toparlama süreciydi bence Peki nasıl sindirdin bunu yani bir destek grubu var mıydı etrafında sergiden arkadaşlar ailen ya da annen ne dedi sonra mesela fikri değişti mi gibi Annem Zaten e, biraz bekliyordu sanırım böyle şeyleri işte neden yaptınız falan dedi kadın işte uçuk falan çıkarmaya başladı. Bayağı o da üzüldü. Ama böyle aileden çok destek alabilecek durumda değildim. Onlarla konuşmak beni daha fazla panik yapıyordu. O yüzden daha çok arkadaşlarımızla beraberdik. işte Ekin'le ya da diğer arkadaşlarımızla, sergideki diğer arkadaşlarla. Yani sürekli birileriyle beraberdik. Anca öyle geçirebiliyorduk. Çünkü yani hiç gerçek gibi gelmiyordu bana durum. Gerçek olduğunu algılayabildiğim nadir kesitler oluyordu. Onun dışında şaka gibi geliyordu hep. Yani hala evet. öyle bence. Evet. Ya hep yakın geçmiş için de, bu çok uzak geçmiş için de yaşadıklarımızı anlamlandırırken bir dizgeye oturturuz ya. Anlamlı bir dizge. Yani neden sonuç ilişkileri vardır bunun içinde. Galiba neden sonuç kuramadığın için ilayda bir yandan da anlamlandıramadın. Gerçek gibi gelmedi, şaka gibiydi. Yani bu, bu yapılan böyle bir şeyle sonuçlanmamalı. Bir yandan da yapılan bir şey yok ortada. Yani Eser'in kendisi anonim zaten. Ya önümü de göremiyordum. Yani şimdi ilk başta avukatlarla konuşuyoruz. İfadelerini alır, bırakırlar diyorlar. Ee, sonra kimsenin beklemediği bir anda tutuklandılar. Bu sefer insanlar şey demeye başladı. Çok uzun süre tutuklu kalmazlar. İşte bir ay, iki ay kalırlar, çıkarlar. Ama yani aynı insanlar hmm. bana başta tutuklanmanın da olmayacağını söylüyordu. O yüzden ben de ...bir iki ay içerisinde çıkabileceklerine de inanmamaya başladım bir süre sonra. Yani artık kendimi kötüye hazırlıyordum ve ne olabileceğini öngöremiyordum. Çünkü güvenebileceğim bir hukuk sistematiği yok elimde. Evet, peki görüşe gittin mi? Evet, gittim. iki defa gittik Metris'e. Çok böyle hmm. devlet okulu gibi bir yerdi. <gülüyor> ne demek o? Bina, bina bina yani. Bina bina ve bahçesi okul bahçesi gibi... İşte pembe uçuk pembeye boyalı yarısı üst tarafı böyle bej rengi duvarlar böyle kötü resimler kötü baskılarla basılmış duvarlara asılmış sürekli cızırdayan floresan lambalar falan var bekleme odasında bayağı sinir bozucu ruhsuz bir yerdi. Peki görüşme anınız nasıl geçti uzun uzun görebiliyor musun nasıl oluyor o işler? Yok, koronadan dolayı zaten iki haftada bir testleri görebiliyorduk. Ve sadece iki kişi girebiliyordu. Birinde ben ve annesi girdi. ikincisinde ben ve babası girdik. Ve telefonla görüşüyorduk. Böyle sandalyelere oturup. Arada da cam var. Yani böyle yarım saat falan sürüyordu görüşmeler. Yani öyle çok derin derin konuşabileceğimiz işte hasret giderebileceğimiz ortamlar olmuyordu evet ya çok ilginç tabi şey gibi sen anlatırken bir yandan da hayal ediyorum gözümde canlandırmaya çalışıyorum da pek bir şey de ifade etmiyor açıkçası Sanat çok geçmiş olsun tabii ki ve bu toplum adına özür dilemek istiyorum her şey seferinde de. her seferinde çok geçmiş olsun ve yani bunu yaşadığınız için bir yandan ben mezunum 2010 mezunuyum benim de haklarımı savundunuz yani öğrenci olduğunuz için oradaydınız orada olabiliyordunuz ben mezun olduğum için giremiyordum dolayısıyla bunu çok rastlantısal buluyorum hani belki ben de içeri alınsaydım orada olacaktım ve ben de gözaltına alınacaktım gibi düşünüyorum o Tabii yüzden çok değerli tam, bir şey yaptınız yani başta gözaltına alınan insanlardan biri ben ve bize eşlik eden insanlardan biri salındığında diğer kişi ee, sadece bize yalnız bırakmamak için bize eşlik eden insanlardan biriydi ve o da gözaltına alındı en son duruşmada o da vardı yani bütün sürece dahil edildi ve bu bence e, çok büyük oranda bir şans eseri bakıyorlar almaları gereken belirli sayıda insan var ve ellerine ilk geleni ilk alıyorlar, diğerlerini bırakıyorlar gibi bir izlenim uyandırıyor. Hmm. Ya ben de bunu hep şey için düşünerim. Mesela trafik polis, çekici, çekici süren kişi ya da diyelim ki dolaşıyor. Diyor ki bugün işte 20 tane araba çekmem lazım. Şunu çekeyim, gideyim, gelin, bunu çekeyim. Çok böyle keyfi gibi evet, geliyor. Evet, sanki o memurun o gün böyle kotasını doldurmak için yaptığı haybeye davranışlar. Hani serseri mayın deriz yani nasıl patlayacağı <gülüyor> belli olmayan şeyler benim de ilk mahkeme ilk böyle karakol ifade gözaltı her şeyin ilk de deneyimiydi şey de çok ilginçti <gülüyor> mesela ilk gittik ekip aracıyla karakola bizle ettikleri küçük <gülüyor> muhabbetimsi konuşmalardan bir metin hazırlamışlar üst kısmında benim ismim geçmiyor. Alt kısmında benim ve diğer salınan arkadaşım ismi geçiyor. Ben belgeyi baştan sona okumak istiyorum en baştan başlayarak. Polis e, üstüne elini koyuyor ve baştan okumamı engelliyor. Senin ismin orada yazmıyor. Altına oku Allah Allah. Ve yani ne yapabiliriz ki orada? Hayır desem daha işlerin bizim için olumsuz ilerleyeceğini düşünüyorum ve korkuyorum. Bir hmm. şey diyemiyorum kimse yok. Her şey kafası ya memura mukavemet işte yani o işini yapmak istiyor sen ona e, o işini yaptırmıyorsun moduna giriyorlar işte elimi evet. buraya koydum yani o sırada hasbel hasbelkader il, elini itsen yani böyle vurmaktan söz etmiyorum şöyle elini itsen çeker misiniz burayı da okuyacağım diye ne yapar belki hemen orada tutanak tutar hızlı hızlı ya Artık. da daha kötü gözaltına alınan insanlara kötü muamele başlarda ciddi hmm. bir çekincem oldu. Aa, Biz ne kadar direnirsek bir şeye sebebiyet ver, yani başkasının acısına sebebiyet vermek gibi. Evet. Hmm, bunu hiç düşünmemiştim. Ve daha sonra ben diğer serbest bırakılan arkadaşla işte çıktım hastaneye götürecekler. Bizi karakolun dışında bekliyoruz. Bir polis yanıma geldi böyle sanki muhabbet edermiş gibi arkadaş gibi yaklaşıyor. İşte ya sen Seloy'u tanıyor musun falan diyor. Evet tanıyorum dedim. yani Yani bir sorgu alanında olmadığımız için... Bu tarz bir şey yapabileceğini de düşünmüyorum. Ben hala o seviyedeyim. E i̇şte bir arar mısın ya gelmesi lazım falan diyor. Ben de Nasıl yani... ya ne kadar saçma? Nasıl ya bir ben dakika şakayım. <gülüyor> Nasıl ya? <gülüyor> <Aradım> <gülüyor> yani gerçekten. şey o Oltaya gelmişsin yani şey evet. ta kaba tabirime mazur gör ama yok, yok, yok, Hani doğru. şey oltalıyorlar böyle yani saflığından ya da bilmezliğinden yararlanıyorlar gibi. Ama te, Selo'nun telefonu zaten kapalıydı o yüzden yani iyi oldu herhalde o sırada Hazarları falan almışlar. Vay Böylece be. konuşamadım yani Selo'yla iyi de oldu yani herhalde. Hmm. O boşuna değil Amerikan filmlerinde avukatım gelene kadar konuşmuyorum <gülüyor> muhabbeti değil mi? Hiç ağzını bıçak açmayacak konuşturamayacaklar seni. Ama şöyle bir durum da var, avukatlık bir durum olduğunun da farkında değilim. O yüzden yani hmm, doğru. çok değişik bir de deneyimdi benim açıkçası. Ya bu deneyim kelimesine az önce böyle hafiften güldüm, bir iki üç dakika önce galiba. Hı -hı. Bu deneyim kelimesini hepiniz, galiba sen böyle 12. konu falansın, hepiniz Hı -hı. o kadar çok kullandınız ki. Çünkü her şey öyledir ya bizim için, bir deneyimdir. Bir süreçtir başlar biter şu an bitti mi bilmiyoruz hala muallak işte protestolar devam ediyor sonuçta bir de sergi de Dava da devam ediyor aslında dava yani. de... ha, Doğru tabii yani en başta dava devam ediyor önümüzü göremiyoruz ama bu deneyim yani işte şey dedin mahkeme deneyimi yaşadık hapishane <gülüyor> deneyimi yaşadık işte orada ziyaretçi olma deneyimi ne kadar ilginç değil mi? Kulağa çok ilginç geliyor böyle eleştirel bir gözle bakınca. Yani, yani bu deneyimi nasıl kullanacaksın ki hayatta? Bu, nasıl bir deneyim bu mesela? <gülüyor> Neye yarayacak <gülüyor> yani? Bence bir sürü bir şey öğrendik. <gülüyor> Hayat deneyimi değil mi? Evet mesela hakim farkını, savcı farkını öğrendik. İşte nasıl sergi yapılmamalı belki de Türkiye'de en azından <gülüyor> bunu öğrenmiştik. <gülüyor> bir şey diyeceğim şu an var ya harika bir noktaya değindin. Tabii kendi adına konuşursun muhakkak. Nasıl sergi yapılmamalı sence? Ya biz böyle her esere e, kucak açtık. Ama sanırım Türkiye... Buna hazır değilmiş Her fikre kucak açmaya Her fikri dinlemeye hazır Değilmiş gibi hissediyorum ben Yani zorunlu bir sansür Durumu var şu an sanki ülkede Ve eğer uymazsanız Tutuklanabiliyorsunuz Peki <gülüyor> bu eseri Nefret söyleminde bulunan Bir eser gibi görmeye başladın mı Ben bunu Hazar'a da sormuştum Yok görmüyorum ben bayağı beğeniyorum Eseri yani ilk gördüğümde ha, de, de Beğenmeyen de var. varmış çünkü değil mi Ömer söyledi yani aramızda bu eser hiç beğenmeyen de oldu demişti. Sen beğenenlerdensin. Ben beğenenlerdenim ama yani sırf beğenmiyorlar diye hapse atmalarını gözaltına almalarını da onaylamıyoruz tabii. <gülüyor> yani evet estetik yargılarımız böyle bir şeyle mi sonuçlanacak? E, şey... Sonuçlandı işte. <gülüyor> durum. Evet evet şey be beğenmedim çöpe atın. İşte beğenmedim bunu kim <gülüyor> yaptı <gülüyor> tez kellesi vurulsun gibi. Yani çok tuhaf. Peki eser anonim olmasaydı sence eseri yapan kişinin mi kabak başına patlardı? Bilmiyorum. Yani şu anda aslında isteseler eseri yapan kişiye erişmelerinin çok zor olduğunu düşünmüyorum. Yani şeyi de bilmiyoruz, kimin gönderdiğini bilmediğimiz için şey ihtimali bile hala mevcut. Yani çok e, kuruyormuş da diyebilirsiniz ama... Belki gerçekten olayların bu şekilde ilerlemesini isteyen birileri bilinçli olarak göndermiştir ve sonra patlatmıştır yani artık çok uzak gelmiyor bana böyle ihtimaller. Evet, Eskiden olsa diler evet, evet. geçerdim ama... Ya şey algımız büküldü değil mi? Artık beyinlerimiz eskisi gibi değil. Evet. Haz ne olabilir? ya. Her şey mümkün gibi geliyor. <gülüyor> Hazar söyledi şey dedi annemin işte CHP tayfası bunu söylediler falan dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben de ilk Hazar'la görüştüğümde bunu sormuştum. E, Aklınıza evet. geldi mi diye Çünkü çok bir yandan da böyle sapkınca bir düşünce ya Yani şey kendi evet. kuyruğundan korkmak gibi bir şey Çünkü <gülüyor> yani statementı var Bir e, açıklaması var eserin Ve akıl ürünü yani biri bunu düşünüp ister yani uygulaması mükemmel olmayabilir Çok eksik olabilir Bir şaheser de olabilirdi Ama arkasında bir fikir var bu kesin hı hı. O yüzden acaba Öyle olmayabilir mi, olabilir mi böyle gitgeller yaşadım ama son kertede sanki hakikaten öyle düşünen biri onu yapmış gibi de geliyor. Bana da öyle geliyor. Metin'inden dolayı öyle geliyor. Ya da bilmiyorum. Evet Metin. Sinirleri yıpratacak bir eser göndermek isteseler çok daha kötü şeyler şey seçebilirlerdi, yapa, üretilebilirdi yani ama o zaman da Belki bilmiyorum bizim onu onaylamayacağımızı da düşünmüş olabilir eğer böyle bir şey gerçekten e, ihtimal dahilindeyse. Hmm. Kurgu içinde kurgu mu diyorsun? <gülüyor> Umarım değildir ya o kadar o kadarına hazır değil. Ya şey böyle bazen 50 yıl geçtikten sonra istihbarat belgeleri açılıyor da bildiğimiz bütün doğrular <gülüyor> yalanmış oluyor ya gerçek kesit. <gülüyor> şey ne olacak acaba böyle yaşlandığımızda bundan sonra otuz yıl sonra kırk yıl sonra falan ne yaşayacağız acaba Melih Bulu da aslında Melih Bulu değilmiş falan maskesini böyle. çıkarıyormuş Artık altında <gülüyor> oyun içinde oyun içinde oyun içinde oyun gibi ilginç durum ay ilayda sohbetin çok güzel çok tatlısın <gülüyor> son, son bir iki şey sormak istiyorum aslında ama Hadi. Ee, şimdi nasıl böyle? Normale dönmüş hissediyor musun? Psikolojik olarak ne alemdesin önce? Hiç hissetmiyorum normale dönmüş. Yani eskiden böyle heveslerim vardı. Mezun olayım, yurt dışına gideyim, doktora falan yapayım. Sonra geleyim Boğaz içinde çalışayım, hoca olayım falan diye düşünüyordum. Yani şu an e, geleceğe dair tüm planlarım <gülüyor> Melih Bulu sağ olsun Aa. gitti. O yüzden yani çok böyle bilinmezliğin ortasındayız şu an her açıdan. Ya Melih Ulu'yu ne kadar suçluyorsun? Yani şöyle şu açıdan soruyorum. Um, artık istifa edecek bir şansı yok gibi geliyor bana. Yani kendi iradesi yok bir kere. Çünkü yani <gülüyor> şey bayağı Türk C kimlik numarasıyla falan başvurulan şey ön sureti arka suretiyle başvurulan bir pozisyona başvurdu böyle hani muhtar adayı gibi hı hı. yani ki muhtarlar bile seçiliyor evet. yani o yüzden istifa edemez gibi geliyor ve on, o, o ne kadar suçlu artık onu da bilmiyorum yani adam bir şey yapıp, kendinin kötü bir kopyasına dönüştü ve sonsuza dekorda hapsol, hapsoldu gibi geliyor. Bence de öyledir. Hatta bence yani nasıl bir işe bulaştım ben keşke bulaşmasaydım diye Ay düşünüyorum. Ay evet ya İstinye Üniversitesi'nde ben A'ydım, Paşa'ydım falan diyordur evet, muhtemelen değil mi? Değilmiş, yani kampüsün tadını çıkaramıyor düşünsene. Çıkıp yüzü yok yani şey akademisyenler sırtını dönmüş. Bir de böyle havalar ısınacak şimdi kampüste çimlerde şöyle bir dolaşamadıktan sonra... <gülüyor> yani yerinde Bulu. olmayı hiç istemazdım. Hakikaten ya, hakikaten. Yani yerinde olmak istemeyeceğim. Böyle epeyce bir isim var. Böyle aklıma ilk gelen kişilerde malum hani işte kişiler var. Fakat galiba Melih Bulu anti de böyle epeyce bir öne geçti. <gülüyor> evet. Gibi dergilere kapak oluyor. Adam ne yazsa olay oluyor. Yani herkes izliyor kendisini. Paran stresli hmm. bir konumda bence. İşte stres yapıyorum ondan da emin değilim bir yandan da şey milli iradeyi arkasına almış yatırnak tırnak içinde söylüyorum yani <gülüyor> irade böyle bir şey değil tabi İlla ki kendinden şüphe ediyordur artık diye düşünüyorum yani o kadar da kör olamaz kimse. Of ya of başını yastığa rahat koyuyor musun Melih Bulu diye <gülüyor> soruyorum. <gülüyor> Hakikaten yani insanın böyle bir kendiyle kaldığı an vardır ya... ...hadi bütün gün desteklendin, binlerce SMS aldın diyelim ki... ...WhatsApp gruplarında alkışlandın falan... ...onların hmm. var ya öyle yerli <gülüyor> ve milli WhatsApp grupları... ...ama gece yatıyorsun yani artık şey pijamanı giyip... ...telefonunu uçak moduna alıp falan... ...böyle bir uykuyla uyanıklık arasındaki o an vardır ya... <gülüyor> ...Allah beni kahretsin dediğin <gülüyor> an... <gülüyor> Yani sırf stres için denir bence ya. Yani Vallahi. çok büyük bir stres altındadır diye tahmin ediyorum. Umarım. Yani şey çünkü o artık insanın kendinden ayrılamayacak son parçası hani haysiyet dediğimiz şey. <gülüyor> ee, kimse çalamaz onu. Kimse çiğneyemez. Kişi kendi kendine çiğneyebilir. O öge gittikten sonra da insan da utanma kalmaz. Ben sanki öyle bir durum seziyorum. Ama Umarım eğer öyle. yani öyle bir yani üzülüyorsa sevineceğim gibi bir durum var <gülüyor> böyle <yani. gülüyor> Ya Kalbinden hala birkaç kırıntı mevcut senin için. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Mutluyum>. <gülüyor> evet. Evet evet. İlk defa da bu arada bu seride sen son kaydımız oldun. İlk defa bu kadar Melih bu çekiştirdik. <gülüyor> Umarım dinlerse bölümlerden birini bunu dinler ve kendisine dair düşüncelerimizi buradan duymuş olur. Bence dinliyordur ya. Öğrencileri tek tek bloklayan biri herhalde kendi hakkında çekilme ihtimali olan podcastleri de dinler diye düşünüyorum. Doğru, yani ben, ben çok rahatlıkla düşünüyorum kendisine. Nasıl? E, yaptığımız sergiyle. Yani çok Melih Bulut temalıydı e, Kendisine hmm. bolca ağır eleştiriler vardı. Ben bu yıldan bu kadar sert tepki verildiğini düşünüyorum. Yani içinde bir yerlere dokunduk bence. Ay bir şey diyeceğim zaten nasıl dokunulmasın o afişler o posterler filan <gülüyor> yani şey olur insan. Ya hani böyle aynada bakarız ama kendimizi görmeyiz ya çünkü kendimize gözümüz alışmıştır. <gülüyor> ama bir başkası bizi habersiz çektiğinde aa ben böyle mi duruyorum? Aa kamburmuşum <gülüyor> ya da işte gözlerim tuhaf bakıyormuş falan deriz. Ağzımı çarpıtmış deriz. O da bence içindeki kötülükle o habislikle bu... Şeyler üzerinden, karikatürler üzerinden ilk kez yüzleşti ve muhtemelen çok incindi. Bence de öyle ki bir de rektörlüğün önüne asıyorduk başlarda sonra rektörlüğünün önüne bir şey yapraştırmamaya çalışmaya başladılar. Yani bu bile yani en azından kendi incinmiyorsa bile rektörlüğe onu ziyarete gelen insanların onun bu şekilde çizilmesini, ifade edilmesini görünce utanıyordu diye düşünüyorum ki bizi oradan uzaklaştırmaya çok çalıştı. Evet şey diyordu değil mi güvenlikler misafir geliyor işte şey evet. rektörün diyorlar kayyumun misafir geliyor O yüzden şu an burada bulunmamaln falan. Evet. Biz ben bizi burada bu hikayede at sineği olarak değerlendiriyorum. <gülüyor> evet, Bilik, Sokrates, <gülüyor> Sokrates gibi <gülüyor> at evet. sineği. Yanlış şey doğru soruları sorup milleti rahatsız eden. E yani şey makamında bile rahat edemeyen bir rektör e, çıksın hisar üstünde börekçide otursun yani mümkün mü böyle bir şey? Adam bitmiş. <gülüyor> Adam bitmiş. <gülüyor> İlayda. Ee, çok teşekkür ederim katıldığın teşekkür için. Teşekkür ederim. İyi ki konuştun. Konuşmak da zor. Sonuçta zor tamam. bir şeyden geçerken konuşmak. Ee, bu arada dolu ne kadar üret üretken böyle yazdım mı 14 satır 14 sayfa <gülüyor> mektup yazıyor falan değil mi evet. sen mi onları el yazısından daktilo ve ya, şey bilgisayara geçirdin evet sen ya. miydin o cengaver <gülüyor> <gülüyor> böyle part one part two diye geldi ya onlar böyle <gülüyor> şey tahmin ediyorum İlahi de şu anda yazıyor böyle evet, gözlerinden kanlı gözyaşları akıyor ve <gülüyor> <gülüyor> okuyup vidya işte işte İlk üç tanesi paylaşılacak, iki saat sonra bu paylaşılacak falan diye. Aa. Böyle çok sistematik bir şey de. Onu yakalamaya çalışıyorum bir yandan, bir yandan. Doğuya baksan. Evet. Güzel. Ee, ben de kameranın <gülüyor> arkasındaki yüz olarak kendimi çok iyi Çok iyi. Evet, ellerin dert görmesin. Zaten diren işte hep böyledir yani. Mutfakta olanlar, işte vitrinde olanlar, <gülüyor> yapanlar, çizenler, eline sağlık. E, o zaman o mektuptan zaten sen aktardığın için en iyi sen biliyorsun Doğut sanat kalın yazmış ya sanat evet. ya kalın değil sanat kalın e, son bölümümüzü de böylece çekmiş olduk o yüzden sen kapat son diyeceğim şeyler varsa söyle ve sanat kalın hoşçakalın deyip bitirebilirsin umudumuzu yitirmeyelim diyeyim öyle olsun sanat kalın hoşçakalın neden neden neden